يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُنْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَذَ فَذَاً عَظِيمًا أما بعد فأستغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدتاتها وكل مهدتة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi Geçen sohbetimizde Geçen hafta Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Hicretine Medine'ye hicretine göçüne Müşrikler Engel olabilmek için bir takım Planlar ve programlar yapmışlar Yani suikast girişiminde Bulunmuşlar Ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam Onların her türlü Hile ve programlarına, suikast planlarına rağmen Allah Azze ve Celle'nin koruması ile onların arasından salime arkadaşı, candan dostu Ebu Bekir radıyallahu an ile birlikte Medine'ye hicret etmişti. Bununla ilgili detaylı bilgileri geçen hafta verdik sizlere. Şimdi bu konudan Neler çıkartıyoruz? Hangi dersleri alıyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. Birincisi kardeşlerim. Birincisi müşrikler Allah Azze ve Celle'ye davette İslam'a davetten Allah'a davetten rahatsız olurlar. Bunu hazmedemezler. Dininde Allah'a davetinde ihlas sahibi olan muhlis yani tevhid ehli olan kimse, ihlal sahibi olan kimse müşriklerin maslahatlarını, onların faydalarını, faydalandıkları şeylere daha doğrusu tehdit eder. Ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık eden, haddi aşan ve bunu adet haline getiren bu özellikleri seven kimseler için İhlas sahibi tevhid ehli bir kimse Rahatsızlığın Ve uykusuz kalman Yani Müşrikleri uykusuz bırakır demek istiyorum. Kafirleri uykusuz bırakır Geceleri uyuyamazlar Uykusuzluğun ve Rahatsızlığın Böyle diken üstünde durmanın Bir kaynağıdır İhlas sahibi bir Müslüman davetinde ve dininde samimi olduğu sürece, tevhid ehli olduğu sürece gayrı Müslümler, müşrikler bundan rahatsız olacaklar. Uykusuz geceler geçirecekler demek. Onun için sürekli programlar yapıyorlar. Sürekli planlar yapıyorlar. Müslümanlara zahirde güzel görünüyor. Sanki... Onlara yardım etmek için gibi yapıyorlar ama arka planda gerçekte ise hile kuruyorlar. Müslümanları tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları plan gibi suikast planı gibi suikast planları hazırlıyorlar. Belki de uzun vadede, anlık değil de uzun vadede onları helak etmek için planlar kuruyorlar. Onun için ihlas sahibi bir Müslüman her zaman için müşrikleri Şirk ehli kimseleri, kafirleri rahatsız etmiştir. Eskiden de, daha önceleri, İslam gelmeden önce de bu zalimler hak davetçilerinden rahatsız olmuşlar. Allah Azze Kur'an'da bakın nasıl haber veriyor. Yunus suresinde. Firavun Musa Aleyhisselam'a diyor ki, Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun'a biliyorsunuz, Musa aleyhisselama kardeşi yardımcı olarak nebi yani peygamber olarak gönderilmişti. İkisi birlikte Musa, şeye gidiyorlar. Musa ve Harun aleyhi, Aleyhisselam selam. de selam olsun. İkisi birlikte Firavun'a gidiyorlar. Firavun diyor ki onlara Eci'tena litelfitena en alihetena Eci'tena litelfitena amma vecedena aleyhi eba'ena babalarımızın üzerinde bulunduğu şeyden bizi uzaklaştırmak için, yani atalarımızın dininden bizi uzaklaştırmak için mi geldiniz? Siz ikiniz, diyor Firavun. Ve tekûne lekumel kibriyâ fil ard ve sizin, yani ey Musa ve Harun, sizin yeryüzünde bir ululuğunuz, yüceliğiniz, değerliliğiniz olsun diye mi geldiniz? Ve mâ nahnu lekuma bir bizler size iman edici değiliz diyor, Firavun. Bu Firavun ve onun ileri gelen kimseleri, Hakk'ın sesinden, Allah Azze ve Celle'nin kelamından, onun dilinden rahatsız oluyor. Nihayetinde biliyorsunuz Kur'an'da birçok şeyleri anlatılır bu Firavun ile Musa Aleyhisselam ve kavni arasında geçen Firavun'un ile birlikte aralarında geçen birçok şeyler anlatılır. Yer yer Kur'an-ı Kerim'de. Şuara suresi de ondan bir kısım bahsediyor ve diyor ki Ve ersale Firavun fil meda'ine haşirin Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve dedi ki diyor ki inna ha ula'i leşir Bunlar yani Musa ve beraberindekiler Musa ve ona inanan kimseler böyle hakir az bir topluluk diyorlar. Yani değersiz, kıymetsiz az bir topluluk diyor firavun. Ve innahum lena ve onlar bizi kızdırdılar diyor. Musa ve yanındakiler, yandaşları bizi kızdırdı. Ve inna le hadirun. Ve muhakkak ki biz onlara karşı hazırız, müteyakkı, uyanık durumdayız, hazırız yani diyor Firavun. Ama neticede Allah Azze Celle onu ve ordusunu helak ediyor biliyorsunuz. Hak davetçi olan Musa Aleyhisselam kardeşlerim, bu azgın kimselerin, Firavun ve ordusunun tuzağından onun aldatmasından ve planladıkları programladıkları her türlü desiselerden ve hilelerden hak olan Musa aleyhisselam salimen kurtuluyor. İhlas sahibi çünkü. Teyhid ehli. Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. allah Teala onun duasını kabul ediyor. Çünkü Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye Ve Allah'ın yardımı son anda geldi. O şuara suresinde anlatıldığı üzere Musa Aleyhisselam de diyor ki Firavun ve ileri gelenleri ordusu bize yetişti diyorlar. Hayır diyor Musa. Asla asla böyle bir şey olamaz. Yani bizi yetişip Bizi öldüremezler diyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Ve deniz ikiye yarılıyor biliyorsunuz. O kızıl deniz dediğimiz deniz ikiye yarılıyor. Bir geçip açılıyor. Musa Aleyhisselam'la kavmi beraberinde olan, inanan kimseler oradan geçip kurtuluyor. allah Teala onlara rahmet ediyor. Onlara yardım ediyor. Ve Musa Aleyhisselam, nebi Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın duasına icabet ediyor. Musa Aleyhisselam bir dua etmişti. Diyor ki yine o aynı surede Yunus suresinde ve Musa Rabbena ve Ey Rabbim sen firavuna ve ileri gelenlerine süsler ve mallar ver. Rabbena li Rabben aliydil li ey Rabbim bunu senin yolumdan uzaklaştırmaları için mi verdin Rabben ets ala amwalihum ve es ala qunuubihim ey Allah'ım onların mallarını firavun ve ileri gelenlerin mallarını ileri gelenlerin mallarını helak et telef et ve kalplerine Onların kalplerine ağırlık ver. Yani katılaştır. <gülüyor> Onlar elim azabı, can yakıcı azabı görünce kadar iman etmezler. Böyle dua ediyor. Bu duasına Allah Azze ve Celle icabet ediyor. Yani duasını kabul ediyor. Gerçekten de o elim azabı, dünyadaki elim azabı gördüğünde Firavun iman ettiğini iddia ediyor. Allahu Ekber. devamında ayetlerin devamında bakın Allahu Teala nasıl anlatıyor bize? O Caaiz Nabi deni İsrail el Bahra ve Caaiz Nabi deni İsrail el Bahra f adba. İsrail uullarını yani Musa Aleyhisselam ve beraberindekileri denizden geçirdik. Yani geçit açılıp denizden geçirdiği zaman Allahu Teala e, tabi bu geçirmeden önce daha e, o olay gerçekleşmeden önce Firavun ve ordusu onun peşine düştü. Bak yahu adba yani bu uzderek kızgınlıkla ve düşmanlıkla hatta iza edrekehum garağub ve nihayet boğulma Firavun'a eriştiği zaman yani Firavun boğulacağı vakit قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اَلَّا لَذِي اَمَنَتْ بِهِ بَنِ مُسْرَا اِلَا وَا اَنَمْنَا Dedi ki Firavun, ben beni İsrail'in, İsrail oğlanın, Musa ve arkadaşlarının, Musa ve kavminin iman edenlerin, iman ettiği, kendisinden gayri ilah olmayan Allah'a iman ettim diyor. لَا اِلَهَ اِلَا اللّٰهِ Bu olacağı zaman. Ve ben Müslümanlardanım diyor. Sübhanallah. Tabiri caizse sıkıyı görünce, ölüm boğaza dayanınca nice kafirler, nice Allah düşmanları, nice İslam'ın düşmanları, Müslümanların düşmanları olan kafirler, envai çeşitli inanan kafirler aynı şeyi söylemişler, Benzer ifadeler kullanmışlar. allah Teala ona ne diyor? ana Şimdi mi iman ettin diyor. Yani ölüm sana eriştiği zaman mı iman etti? Şimdi mi iman etti? Muhakkak sen önceden isyan etmiştin. Ve kuntemine almufsidin ve fesat çıkaran bozgunculardan idin sen. Ben yavven üneccike bi bedenike لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ عَيَةٌ Bugün senin bedenini, cesedini kurtaracağız. Senin arkandan gelen kimselere bir alamet, işaret olması için. وَاِنَّ كَسِيرًا مِنَ النَّاسَ عَنْ عَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Muhakkak ki insanlardan çoğu ayetlerimizde karşı gafildir. Yani Allah'ın verdiği bu işaretlere, bu alametlere karşı gafildir hem Kur'an'da anlatılan ayetlerine karşı, Allah'ın kelamına karşı gafildirler, hem de yeryüzündeki, gökyüzündeki ayetlere karşı nice insanlar gafil, yani habersizdir. Allahu Teala, Firavun'u orada helak ediyor, boğuyor, ama bedenini, cesedini kurtarıyor. Bugün söylendiğine göre, eğer doğruysa İngiltere'de bir müzede olduğu söyleniyor. Firavun'un cesedini. Bu bir işaret, bu bir ayet, alamettir yani. Allah Azze ve Celle'nin gücüne, kudretine, yegane ilah olduğuna, gönderdiği dinin hak olduğuna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğuna apaçık alam, alamettir. Bu dinin hak olduğuna apaçık alamettir. Ama görebilen basiret ehli kimsele peki. Ama allah Teala'nın buyurduğu gibi, insanlardan bazıları bir veya birçok insan ayetlerimize karşı gafildir. Yani hadersizdir. Rabbim bizi gafillerden kılma. Allah. Allah. İmam Ahmet müsledinde rivayet ettiğine göre bu hadis sahihtir. Muhaddisler sahihliyor. Tirmizi de de aynı şekilde rivayet ediliyor. Abdullah İbni Abbas'tan bir Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cibril dedi ki, Cebrail Aleyhisselam yani, beni diyor bir görseydin, ben diyor denizin çamurundan alıp böyle firavunun ağzına dolduruyordum diyor. Firavunun ağzına. Niçin? Rahmetin ona erişmemesi için diyor. Rahmetin firavuna gelip de rahmetin böyle onu kaplamaması için Firavun'un ağzına diyor böyle çamur dolduruyordun, denizin çamurunu dolduruyordun diyor. Az önce okuduğum ayet Firavun'un ölüm anında la ilahe illallah dediğine ama Allah Azze ve Celle'nin onu kabul etmediğine apaçık bir delil. Bunu da mı göremedi? Buradan farklı manalar mı çıkardı insanlar? Ki çıkartıyorlar. Bazı ehli tasavvuf tasavvuf ehli kimseler Firavun'un La ilahe illallah dediğini Allah'ın bağışlayabileceğini iddia ediyor. Ayeti farklı şekilde tevil ederek yani yorumlayarak. Subhanallah. Kardeşlerim ayet ve hadisler iki şekilde inkar edilir. Bir, lafzını İnkar eder bir insan. Böyle bir ayet olamaz diye. Haşa ve kella. İki, lafzını kabul eder. Evet böyle bir ayet vardır der. İkincisi, manasını inkar eder. Manasını inkar eder. Yani neye delalet ettiğini, hangi anlama geldiğini kabul etmez. İnkar iki şekildir. Her ikisi de tehlikelidir. İnsanı dinden çıkartır. Allah muhabbet. Evet. Dediğim gibi ayet açıkça onun Ölüm esnasından La ilahe illallah dediği ancak kendisinden imanın kabul edilmediğine açıkça delil iken, işaret ikincisi bu hadis, hem ah Ahmet'in müsnedinde hem de Tirmiz'de rivayet edilen bu hadis, Subhanallah ben bu hadiste ilk defa karşılaştım. Firavun'un ağzına Cebrail Aleyhisselam o boğulurken bizahitihi çamur doldurur. Rahmetin, Hani diyor Allah hmm. Azze ve Celle. İnne Allahe ketabe kitaben. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bir kitap yazdı. İnne İnne rahmeti Sebegat gadabi. Muhakkak ki Rahmetim gadabımı yani kızgınlığımı geçmiştir diye bir kitap yazmıştı. Fehu mektubun indehu. Fevkal arş. O O Allah'ın katında, arşın üzerindedir diyor. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, gazabını geçmiştir. Ve her şeyi kaplamıştır. Firavun'a erişmemesi için Cebrail Aleyhisselam onun ağzına çamur doldurur. Yani o helak olanlardan, o rahmeti değil kazaba hak edenlerden olduğu hadiste açıkça belirtiliyor. Buna rağmen neden insanlar, hem de ileri gelen bazı kimseler, Firavun ve emsali durumda olan kimselerin kurtulacağını iddia ediyorlar. Neye dayanırlar? Hevalarından koşuyorlar. Ya ayetin zahirini inkar ediyorlar, ya da manasını inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle bu gibi insanlara قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَٰوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْفِ siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği şey mi haber veriyorsunuz? Yani Allah Azze ve Celle bilmiyordu onun iman ettiğini bunu mu haber veriyorsunuz? diyor. Siz biliyorsunuz da Allah mı bilmiyor? Haşa. Şey? Oysa ki Allah Azze ve Celle ve la Allah bilir siz bilmezsiniz. Bunun gibi Ebu Talib'i de Temize çıkartıyor insanlardan bir kısım. Ebu Talib'in de cennetlik olabileceğini iddia ediyorlar. Oysaki hakkında Tövbe Suresinin ayeti var. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Bize, yani bu gibi insanlara, sözüm onlara ne oluyor da cehennem ehli kesin belli olan kimseler hakkında konuşuyorlar. Onları temize çıkartmaya çalışıyorlar veya onlar hakkında iyi zanda bulunup hatta istiğfar ediyorlar. Ama Allahu Teala çok açık bir şekilde ve ma kanel nabi ve'l-leene amenu en yestegfiru lil-mushrikeena ve lev kanu ulul qurba min ba'de ma Bir peygambere ve müminlere yakın akrabaları dahi olsa kendilerinin müşrik olduğu, ateş ehli olduğu düzeltiyorum, ateş olduğu apaçık ortaya çıktıktan sonra onlar için istiğfar etmeleri ey Allah'ım yani onları bağışla demeleri asla yaraşmaz diyor. Allahu Akbar. Evet bir insan için bir insan için yakını çok değerli bir insanı kaybetmesi çok acı bir şey. Ama ondan daha acı olan bir şey onu imansız üzere gönderin. İmansız gittikten sonra insanın acısı ikiye katlanır. Ona çünkü istihbar edemeyecek. Onun için bağışlarına talebinde bulunamayacak. Bu daha kötü bir şey. Allah'ım bizleri anne ve babalarımızı ve çocuklarımızı muhafaza et. İman üzere yaşat, iman üzere öldür. Evet. Firavun ve onun benzeri Ebu Cehil ve Ensa'lı kimselerin durumu böyle kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Cehil'i Firavun'un sıfatıyla sıfatlıyor. Onun nitelikleriyle niteliyor. O dönemde. Çünkü Ebu Cehil de o dönemde kibrin, haddi aşmanın ve Tugya'nın her türlü yani kötülüğün başıydı. Bu gibi insanlar, bu gibi haddi aşan kimseler, özellikle yönetim yönetici konumundaki insanlar her zaman için hak davetçisinden rahatsız olmuşlar Uykusuz kalmışlardı, gecelerini uykusuz geçirmişlerdi. Çünkü... Biliyorlar ki o hak daveti hedefine Allah'ın izine ulaşacak. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin hedefe ulaştığı gibi. İkincisi değerli kardeşlerim geçen haftaki geçen dersinizden elde edeceğiniz ikinci ders konu Resulullah ve Vesselam'ın işini gizlice yapması. Ashabından, arkadaşlarından Sadece bazı kimselere Hicret işini Göç işini açıklaması Ama genel olarak gizlemesi Ve böyle üstü kapalı ifadeler Kullanması Ebni İsa Diyor ki Rahmetullah Aleyh Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Me Med Med Mekke'den çıktığı zaman Çıkacağı zaman Ali radıyallahu anh ve Ebu Bekir dışında kimse onun çıkacağını bilmiyordu diyor. Bir de Ebu Bekir'in ailesi biliyordu. Ali'ye gelince Ali radıyallahu anh'a haber vermişti. Kendisinden sonra Mekke'de vekili olarak e, onun işlerini yerine getiren kimse olarak, vekil olarak bırakacağını aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Ta ki aleyhissalatü vesselamın yanındaki emanetleri sahiplerine iyadesin. İnsanlar o dönemde o müşrükle Ali Serhatü'llüssüman'ın sıdığından doğruluğundan emindiğinden dolayı emanetleri muhafaza edilecek şeyleri onun yanına bırakıyorlar. O yüzden Ali Serhatü'llüssüman o emanetlerin sahiplerine ulaştırılması için e, adin adıyla Anh'a'ya talimat veriyor, emir veriyor. Bir onun haberi var, bir de Ebubekir'in haberi var, bir de ailesinin. Başka kimsenin yok. Buhari'de e, rivayet ediliyor. O rivayete geçmeden önce Resulullah Aleyhisselatü Veselan, bu hicret edecek ya hicret işini çok böyle dakik yapıyor. Lüzumsuz şeylerden kaçınıyor. Fazla konuşmaktan imtina ediyor. Elinden geldiği kana böyle hassas davranıyor. Hatta Buhari'nin o adındanca söylediğim duaetine e, göre Medine'ye yaklaştıkları zaman Abu Bekir radıyallahu anh vassıla sallallahu aleyhi bir adam onların karşısına çıkıp geliyor. O arada Ebu Bekir yaşlı bir insan görünümünde Ali sallallahu aleyhi da genç çünkü onun sakalların saçında sakalında yani aklık yok. Enes'in rivayet ettiğine göre Raziyya Allah'a an vefat ettiğinde sakalındaki diyor beyazlık sayılacak kadar azdı diyor yani 8-10 tane falan veya bir o kadar. O yüzden halbuki Abu an Ali İsnatı iki yaş küçük. Ona rağmen Abu yaşlı bir adam şeklinde görüyorlar Ali İsnatı da genç adam soruyor bu yanındaki kimdir diyor Abu Bakr'e soruyor bu önündeki kimdir diyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü önden gidiyor. Ebu Bakir de diyor ki, bu bana yol gösteren adamdır diyor. Bak şimdi <gülüyor> e, lafızdaki kelimelerdeki inceliğe bak. Bu bana yol gösteren bir kimse. Rehberdir demek istiyor. Diyor ki ravi, bir kimse yani e, zanneden bir kimse onun e, bu gittiği yolu gösteren Hani yolu bilmiyor ya, onu gösteren bir kimse olduğunu zanneder diyor. Oysa ki Ebu Bekir'in kastı her türlü hayrı, her türlü hayır olan şeyleri bana gösteren, rehberlik eden kimsedir. Bunu kastediyor diyor. İşte müellif de, buradan diyor, bu hadisten çok fazla konuşmaman, gevezelik, gevezelik etmemenin, özellikle sakınılması gereken işlerde, önemli işlerde, herkesin duymaması gereken konularda gevezelik edip de çok konuşmama gerektiğine, bunun böyle olması gerektiğine bir delil vardır diyor. Ve kapalı ifadeleri kullanmanın önemine dikkat çekiyor diyor. Bu hadis buna işaret ediyor diyor. Bu konuya yine Buhare'de rivayet edilen bir başka hadis kardeşlerim. Muğiradan vefatül ediyor. istıratü vesenam diyor ki Muhakkaka Allah Azze ve celle üç şeyi kereh görür. Yani üç şeyden hoşlanma. Al ve qeyl. Ev qeyl ve qal. Yani şöyle denildi, böyle dedi, şöyle söyledi, böyle denildi şeklinde. Ve idaatü'l-mal ve malı zayi etmek, telef etmek, yani boş yere harcamayı sevmem ve kesretüs al ve çok soru sormak. Özellikle lüzumsuz, işe yaramayan, kişinin faydasına olmayan çok soru sormak Allah Hazretleri Celaleni hoşlanmadığı bir şey. Kişinin yani ihtiyacı vardır. Bir şeyi öğrenmek istiyordur, onunla amel etmek istiyordur, onu sor. Çok soru sorma. Hele hele önemli meselelerde dağıtmak için, açmak için soru sormak doğru olur. Demek ki buna da dikkat edilmesi gerekiyor. 3 konu. Üçüncü alacağımız ders kardeşlerin sebeplere yakışmak. Hazırlık yapmak. Yolculuk için azık hazırlamak. bohça. Hani dedik ya geçen hafta Vesselam, Ebu Bekir'in yanına geldiği zaman Esma bin Tebbi Bekir boğçayı hazırlıyorlar Ayşe validemizle birlikte radıyallahu anhuma ondan sonra Esma radıyallahu anha da benimden kuşağı çıkartıp bohçanın ağzını bağlıyor, bundan dolayı da iki kuşaklı kadın ismini alıyor. Bohçasını hazırlıyor. Yani yolculuk esnasında gerekli olan şeyleri hazırlamak bugün çantadır, paradır, vesairedir neyse onun yerini tutan şey. Yani Tabi bugün de aynı şekilde azıklar güncelliğini koruyor. Birçok insan yola giderken azığını alıyor. Onlardan biri de benim babamdı. Yola giderken mutlaka bir şeyler alır Veya hacca umreye gidilirken aynı şekilde insanlar buradan buranın yiyeceğini götürüyorlar ki orada rahatlıkla yiyip ibadetlerine baksınlar. Bu yani tenkit edilecek, yadırkanacak bir şeydi. Bu sebeplere yapışma. Bu aleyhissalatü vesselamın yoludur. Evet. Ve bütün bunlar Allah'a tevekkül etmekten bir parçadır kardeşim. Kuru kuru Allah azze ve celle tevekkül edilmez sebeplere yapışılmaksızın evet. Nebiya'da İsraatü Vesselam hicret işinde yani o göç esnasında en güzel bir şekilde yani bunu gerçekleştirip başarılı olabilmek için en güzel sebeplere yapışmıştır. Ve daha işin başında insanların böyle eee sokakları terk ettiği, kimsenin bulunmadığı bir vakitte, ne zaman? Öğle vaktinde, öğle vaktinde e, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Bu hicret gibi önemli bir işi. Göç işini konuşmak için. Ne diyordu Ayşe Validemiz? Rivayet ettiği bir hadiste Ebu Bekir diyor ki ehline hani, sinatim, biz de ağzı yüzü böyle örtülü bir şekilde yani maskeli bir şekilde geliyor bu vakitte ancak önemli bir iş için geliyordu e peki o öyle vakti belki biz tasavvur edemiyoruz ama öyle vakti o Mekke'de Medine'de sıcak bölgelerde yaşayan kimseler için dinlenme vakti doktor el amirinin nakil yapmış müellif onun söylediğine göre gerçekten de öyle ben buna şahit oldum dinlenme vakti öyle sıcak bastırdığı zaman herkes sokaklardan çekiliyor Unu yapıyor, gidiyorlar, dinlenme, istirahat uykusuna gidiyorlar. Çünkü sıcak, şiddeti o kadar ağır ki insana adeta bayıltıyor. Hiçbir iş yaptırmıyor. O yüzden bazı Arap ülkelerinde saat üçten sonra bir sayıp bitermez. O vakitte demek ki, o zaman da aynı şekilde insanlar çekiliyorlar, istirahat ediyorlar. Herkesin uyuduğu bir vakitte, istirahat ettiği bir vakitte, istirahat ettiğini gizlice açlı kapalı maskeli bir şekilde yani maske derken yüzü kapalı bugünkü maskeleri kastetmiyorum o anki e, örfe uygun bir yüzü kapatma şekli o şekilde Ebu Bekir'in yanına gidiyor bu bir sebebe yapışmaktır yani ben peygamberim diyebilirdi değil mi bana bir şey olmaz Allah beni koruyor meydan, her bütün müşriklerin e, ileri gelenlerin haddi aşan zalimlerin önünden geçebilirdi. Ama bunu yapmadı. Sebeplere yaptı Burası çok önemli. Aynı şekilde sefer için yani yolculuk için e, ne hazırlıyor? Binit. iki tane iki tane deve hazırlıyor. Ebu Bekir hazırlıyor. Aleyhisselatü Vesselam'a e, takdim ediyor bir tanesi. Bunlardan biri senin diyor. diye. O da ne diyor? Ancak bir bedel karşılığında. Yani parasıyla alırım diyor. Bak orada da Demek ki imkanı var ki arkadaşına, o Habibine yani o çok sevdiği insana yük olmuyor. Ancak parayla bunu alır. Sübhanallah. Orada da yine sebeplere yakışıyor. Dikkat edin. Sonra daha bitmiyor. Bakın bir başka sebebe daha yapışıyorlar. Bir tane rehber ediniyorlar. Müşriklerden bir rehber. Ama adam işin ehli yani müşriklerden bir rehber ediniyorlar ki onlara yolu göstersin. Sahil yolundan Medine'ye gidecekler ya o yolu göstermeleri için bir de rehber ediniyorlar. Sonra Ebu Bekir'in oğlu, Abdullah bin Ebi Bekir onların e, onların yanında kalıyor. Sonra sabaha karşı e, Mekke'ye gidiyor. Neden? E, müşriklerin haberlerini getirmek için. Yani Abdullah'ı da yanlarında götürüyorlar ki müşriklerden haberdar olsunlar. Yaptıkları plan ve programlardan haberdar olsunlar diyor. Burada da yine sebebe yapışıyorlar. Ve her halükarda Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve o değerli arkadaşı Ebubekir radıyallahu anh gerekebilecek sebepleri Alarak, onlara, tutunarak büyük bir işe, hicret işine, gö göçüşüne kalkışıyor. <Gülüyor> Kardeşlerim, burada biraz daha şöyle durmak istiyorum. Sebeplere yapışmak, Allah Azze ve Celle'nin emri ve Resulullah <Gülüyor> ve hem metodu, yolu, menheci, <Gülüyor> uygulaması, fiiliyatı hem de emri. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Allah'ın kullar tedavi olun. Ama haramla tedavi olmayın. Tedavi olmak sebeplere yapışmaktır. Doktora gitmektir. İnsan sebeplere yapışır. Sebepleri alır. Rızkını elde etmek için çalışır dedinir, iş ara. Bu sebeplere yapışmaktır. Olduğu gibi oturup ben Allah'a tevekkül ediyorum. rızık bana gelecektir. Demez. Ayetlerde mesela sizin rızkınız semadadır diyor. Benim rızkım gökten gelecektir diye oturup beklemez. Haber verildiğine göre zamanın birinde sufinin biri sufi. Yani tasavvuf ehli bir kimse ben Allah'a tevekkül ediyorum diye yola çıkıyor. Epey gittikten sonra bir köye geliyor. O günde cuma vaktiymiş. İyice yani perişan oluyor. Tabi tevekkül ediyorum diye çıkıyor ama hiçbir şekilde azığını, yiyeceğini almıyor. Cuma vakti bir köye geldiğinde insanlar girmeden meçhide giriyor ve minberin altına saklanıyor. Belki insanlar benim halimden bir şekilde haberdar olurlar ve beni doyururlar diye. İnsanlar giriyorlar. İmam minbere çıkıyor. Hutbeyi veriyor bey bitiriyor, gamet getiriliyor, namaz namaza başlanıyor, namaz kılınıyor. Adam hala orada, hiç ses yok. İnsanlar cuma namazını çıkmaya başladıklarında fark ediyor ki kimse beni fark etmedi. Anlıyor ki kimse beni fark edemedi. Onlara kendisini duyurmak için öksürüyor. O arada insanlar camiden çıkarken, mesajdan çıkarken bir öksürük sesi duyunca nereden geliyor? Bakıyorlar. Münberin altında bir adam. Hayırdır nedir, nedir bu halin deyince? Ben Allah'a tevekkül ettim diyor. Ben Allah'a tevekkül ettim, o yüzden buradayım diyor. Sen Allah'a tevekkül etseydin, kendi halini, bu halini, bu acziyetini insanlara öksürerek duyurmazdın. Ve helak olacak bir şekilde, günahkar bir şekilde ölüp giderdin diyorlar. Bu ya Allah'ına tevekkül ediyor. Hiçbir sebebe yapışmıyor. Ama çaresiz kalınca ne namazı kılıyor? Allah'a ne cumaya iştirak ediyor? Ne de gerçekten sözünde duruyor. Doğru mu? Bu sebeplere yapışmadığından böyle yapıyor. Tevekkülü kavramadığından böyle yapıyor bu insan. Bir insan... Azını almadan, sebeplere yapışmadan yola çıkarsa ne olur? Birilerine yük olur. Bugünkü anlamda parazit olmuş olur. Parazit. Bu asla doğru değil. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bak hedine yani yoluna, menhecine bakın. her türlü sebebi, sebepleri alıyor. Gizlilikte gizlilik. Yol azıysa yol azıdır. Ondan sonra yolu, yolda girecek, götürecek hayvanları. Ondan sonra rehberini, her şeysini alıyor. Bütün sebepleri yerine götürüyor demek ki neşru olan bütün sebepleri yerine getireceğiz. Sonra Allah'a Azze ve Celle'ye tevekkül edeceğiz. Ve alallâhe fel yetevekkelel mutevekkülûn Tevekkül edenler Allah'a tevekkül eder. Ve alallâhe fel yetevekkelel mu'minûn Mü'minler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül budur. Şimdi bir hadis var. Eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz kuşlar gibi doyurulurdunuz. Yani kuşlar gibi rızıklanırdınız. Sabah aç de akşam top nerede? Ne demek bu? Yani bu şöyle anlaşılmaz. Eğer hakkıyla Allah'a tevekkül eder de bir insan oturursa, yani kuşun elde ettiği rızık gibi kendisine rızık gelir. Hayır. Kuş ne yapıyor? Sabah hareket ediyor. İki kanadını birden çırparak. Ne arıyor? Rızık arıyor. Allah'a hakkıyla tevekkül ediyor. Aynı zamanda da üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Sebeplere yapışıyor. Merhaba. Evet kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam işte bu hazırlığında, tevekkülünde her türlü konuda ümmetine en güzel örnek olmayı başarmış bir insan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar da onun örnekliği devam edecek. Dördüncüsü, son alacağımız ders geçen konularda. Müslümanlar ile müşrikler arasındaki ilişkilerde yahut anlaşmalarda Müslümanların lehine apaçık bir böyle üstünlük olması şartıyla onlarla anlaşılabilir, müşriklerle onlarla anlaşma yapılabilir. Bir takım böyle işleri halletmek için bağlantılar kurulabilir. Bu konu Müslümanlarla müşrikler arasındaki bağlantının, anlaşmanın e, meşruluğuna deravet ediyor. Anlattığımız mevzulardan çıkartıyor bunu müdellik. Yalnız bu durumda böyle bir anlaşmaya mecbur kalındığı zaman, Müslümanlar ve müşrikler arasında bir anlaşmaya mecbur olunduğu zaman, apaçık bir üstünlüğün olması gerekiyor. Müellif'in, yani kitabın yazarını söylediğine göre, Aleyhisselatü Vesselam, selam Ebubekirle birlikte bir müşrik kimseyi rehber olarak ediniyorlar. Dolayısıyla iki kişi, bir kişiye galip geleceği için, orada üstüne olan kimseler, apaçık bir şekilde üstün olmuş oluyorlar. Z Zahir bir şekilde Müşrik olan kimseye karşı üstün olmuş oluyor. Neden böyle? Çünkü e, müşriklerin her an hiyanet etmesi, ahdi bozması, arkadan vurması söz konusu olamak. Eğer apaçık bir üstünlük olmazsa Müslümanların elinde o zaman anlaşma yapılmaz, dedim, diyor. Tabii bu e, Müslümanların bir böyle, e, güç ve kuvvet sahibi olduğu zamanlarda veyahut da belirli bir zamanda, belirli bir mıntıkada o anlık bir güç ve kuvvete eriştikleri zaman Allah hali. Yoksa kardeşlerim bugün buradan şuna geçiş yapacağım. Elde silah yokken, elde güç, kuvvet yokken gerekli olan tecihizler, karşı koyma, hatta düşmanın silahı olmadığı zaman Müslümanlar ortaya çıkıp birilerine karşı çıkamazlar. Devlete zalim de olsa, kafir de olsa devlete baş kaldıramazlar. Bu caiz değildir. Aksi takdirde aksi takdirde kanlar dökülür, mallar telef edilir, ırzlar ve namuslara geçilir. Bugün bazı ülkelerde olduğu gün. Suhanallah. Geçenlerde Şeyh Albani Muhammed Nasrutin Albani Rahimehullah Zamanımızın muhaddesi Allah'ına En geniş şekliyle Rahmet etsin Kaç yılında soruyorlar bilemiyorum Onun bir videosunu aldım da Kaç yılında kendisine Soruyorlar bilemiyorum ama en aşağı 20 yıl Diyorlar ki Suriye'de Suriye'de Müslümanlar nusayri rejimine karşı baş kaldırsalar olur mu? Baş kaldırabilirler mi? İsyan edebilirler mi? Şeklinde buna benzer bir soru sorular. Allah'ın ondan rahmet etsin. Ne diyor diyor musun? Bu şekilde baş kaldırma doğru değildi. İki cihetten. Birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah Aleyhisselatü metodu değildir. Sünnete uygun değildir. Diyor. Bu şekilde başkaldırır. Çünkü gerekli güç ve kuvvet elde edilemediği için. Ne başka sebeplerden dolayı. İkincisi de böyle bir başkaldırma neticesinde kanlar dökülür, mallar taraf olur, ızlar, namuslar biter. ızlara ve namuslara geçilir. Allah Allah. Bugün oluyor mu bu? Bugün bu gerçek mi? Bu vakı olarak var mı yok mu? Neden oldu bu olay? İnsanlar alimleri dinlemedikleri için kendi başlarına belirli bir güç ve kuvveti elde etmeksizin kendilerinden daha güçlü, zalim, kafire, kafir olduğum malum yine alimlerimiz söylüyor onun kafir olduğunu. O baştaki devlet, devlet başkanını Esed'in. Ama belirli bir güç ve kuvvet elde edilmeden karşı çıkıldığı için bu hale. İnnâ ve innâ ileyhi Rabbimiz Azze ve Celle oradaki kardeşlerimize masum, mazlum olan tüm kardeşlerimize, mü'min kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Onları desteklesin. Amin. Onları bu zulümden, bu karışıklıktan, bu fitneden kurtarsın. Amin. İnanın beni çok etkiledi. Yani şöyle birkaç sefer dinledim. Gerçekten vakıaya şart edeyim. Sadece ondan du duymadım ben. Bunu birçok alimden de duydum. Yani bir insan ferdi veya birkaç kişiyle hareket edemez. Hislerle, içindeki duygularla hareket edemez. Eğer hislerle hareket edilecek olursa bugünkü yaşananlar olur. İnsanlar helak olur ızlara geçirir. Kanlar dökülür. Onun için hep ilimle hareket edilir. Senin canım yanmış olabilir. Benim canım yanmış olabilir. Çok böyle e, içinden intikam duygusu geçebilir ama hiçbir zaman bu Allah ve Resulü'nün emrettiğinin dışında olmamalı. Onun dışına çıkılmamalı. Aleyhisselatü Vesselam yolunun dışına çıkılmamalı. Ona tabi olursa, olursa kurtuluş olacak. Ona tabi olursak onu örnek alırsak zaman gelecek Müslümanlar başarıyı yakalayacaklar. Ama Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği zaman. O yüzden sık sık söylüyorum, tekrar hatırlatıyorum. Mekke'de, o işkence dönemlerinde ilk Müslümanlardan Yasir'in, Ammar'ın ailesi, Yasir'in ailesi, Ammar bin Yasir ailesi Sıcak kumlar altında işkence görürken ve Vesselam yanlarına geliyor. Müşrikler hali Hz. onlara işkence ediyor. Sabran ya ale yasir enne mevudekumun cenne ey yasir ailesi sabredin. Varacağınız der cennettir. Müşrikleri orada beddua edip helak etmiyor. Mesela onlara işte elindeki silahlı Karşı çıkmıyor. Onlara inananları toplayıp engel olmuyor, olamıyor. Ne yapıyor? Sabır tavsiye ediyor. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze onu örnek almayı nasip etsin. Son olarak kardeşlerim, buradan Müellif'in yazarın verdiği bir hadis var. Onu da verelim inşallah. Diyor ki, bu konularla alakalı olmak üzere bu Davutlar rivayet edilen, sahih olarak edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor müminlere, müslümanlara. Sizler Rumlarla emin bir şekilde sulh yapacaksınız. barış yapacaksınız. Ve siz ve onlar beraberce arkanızdaki düşmanın karşı savaşacaksınız. Sonra siz yardım göreceksiniz. Sonra ganimet elde edeceksiniz. Ve salimen döneceksiniz, böyle bir yığma tepelik gibi bir otluk alana geldiğiniz zaman onlardan bir adam hac, hac var ya hac işte, onu kaldıracak ve bundan dolayı galip geldik diyecek, sonra diyor Müslümanlardan bir kimse de buna e, kızacak, hacı alıp kıracak diyor. Ondan sonra da Rumlar yani ihanet edecekler ve e, savaş için toplanılacak diyor. Bu ileride olacak bir şey diyor. Wallahu alem, eğer geçmişte gerçekleştiyse ben onu bilmiyorum. İleride yani Rumlarla yapacak bir şey. E, müellifin haber verdiğine göre bu ileride e, İslam ümmetine tekrar hali, hilafetin döndüğü bir dönemde e, Müslümanların güç ve kuvvet üzere olduğu bir dönemde bu gerçekleşecek. Rumlarla birlikte olunacak. E, böyle önemli bir ufak bir şeyden dolayı daha doğrusu mecburen onlarla anlaşma yapılacak sonra da onlar bu anlaşmayı bozacaklardır diyor. Allah'a de. Hadis sahih. E ne zaman gerçekleşecekse veya gerçekleşmişse onu bilmiyoruz. Nihayetinde burada anlatılmak istenen bir şekilde e, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında bir anlaşma olursa yapılacaksa bu durumda Müslümanların üstünlüğünün açıkça kuvvetinin, gücünün üstün olduğu bir e, dönemde olması gerekiyor. Yoksa ihanet ediyorlar. Ondan sonra da Müslümanların e, kanlarının, mallarının, ızlarının dökülmesine e, ızlarının telef edilmesine sebep oluyorlar. Diyor, demek istiyor. Evet, bütün bunlarla e, birlikte Ulemanın siyasi e, siyasi olayları bilen, e, şerdi siyaseti bilen Ulemanın İslam <gülüyor> ülkesi içerisinde e, eğer bir anlaşma bir yeminleşme gayrimüslimlerle Müslümanlarla vermişlerdi olacaksa şu şartlara bağlamışlar birincisi Müslüman bir hakimin kararıyla olacaktır diyor bu anlaşma ikincisi e, liderliğin neyin Allah için e, olması. Yani anlaşılan konu da e, La ilahe illallah için olması gerekiyor. Bu konudaki liderlik La ilahe illallah için. Yani başkanlık La ilahe illallah için olacak. Üçüncüsü, Müslüman kimseler diğer kimselerden akıcık ayırt edilebilecek. Yani şu mü'mindir, şu da kafirdir diye e, hedeflerin ve e, sancakların, bayrakların e, bozulmaması için, telefonlaması için veya benzeri sebeplerden dolayı. Dördüncüsü de apaçık bir üstünlüğün, Müslümanların lehine apaçık bir üstünlüğün olması gerekiyor anlaşma durumunda. Çünkü kafir kimseler az önce söylediğim gibi hiyanet ederse o üstünlükten dolayı o hiyanetin giderilebilmesi ve o kafirlerin yola getirilmesi için kısacası. Bunlar diyor, bu şartlar ulemanın, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı anlaşmalardan, devletler arası yaptığı anlaşmalardan, yazışmalardan ve onun sünnetinden çıkartılıyor diyor. Evet, Değerli kardeşlerim, geçen haftadan alacağımız konular, istifade edeceğimiz meseleler bunlardan ibaret. Allahu Teala, Teala Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, siretini, yaşantısını hakkıyla idrak eden Öğrenip hayatına geçiren Kimselerden eylesin Bizleri sizleri Ve tüm mümin kardeşlerimi Bağışlasın Bizleri ve sizleri Firdevs cennetinde buluştursun Bu vesileyle zulüm altında olan Her türlü Her türlü ihtiyaca sahip olan kanı, malı, ırzı, tehlikete olan bütün Müslümanlara, bütün kardeşlerimize, mazlum olan kardeşlerimize gök ve yer ordularıyla yardımız <Gülüyor> Ve onları muhafaza etsin. Hadi, Allahu alem